Velhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Bugün birbirimize sorsak, kibirli misin diye? Belki haberimiz bile yok kibirli olduğumuzdan, elbette hayır deriz. Kibirli insanları seviyor musun diye sorsak, yüz metre ilerden kibirli insanı tanıyorum diyenler bile olur aramızda. biz, Kibrin ne olduğunu iyi bilenlerdeniz değil mi? Vatandaş olarak. Peki bizim üzerimizde acaba bu gurur ve kibir ne oranda var? Bugün özgüven üzerine konuşmalar yapılıyor. Kişinin kendine güvenmesinde ne var? Özgüven eksikliği daha büyük bir problem değil mi? Evet. Peki siz özgüvenle kibirin aslında kardeş olduklarını, özgüvenin iyi bir kardeş ve arkadaş sizin için ama aynı zamanda birbirinin de birebir kardeşi olduğunu, kibirin de kötü ve yaramaz bir kardeşi olduğunu biliyor musunuz? Arasında çok küçük farklar var. Eğer bir insana özgüven olsun diye bir şeyleri Aşırı vermeye kalkarsanız, kibirli bir insan olur. Bunu az vermeye kalkarsanız, kendine güvenemeyen Pısırık bir insan olur. Peki biz dengede nasıl gideceğiz? Gelin hep beraber bir beyin jimnastisi yapalım. Öz güveni, kibiri hatırlayalım. Eric Hoffer isimli bir yazar diyor ki, kibir zayıf insanın güçlü olma taklididir. Sadece bir taklit. Ben güçlüyüm, paramla, fiziğimle, tanıdığım etrafımdaki insanlarla veya yeteneklerimle, sanatımla güçlüyüm. Değerli kardeşlerim, özgüven fazlalığı ile insan, kendisini diğer insanlardan üstün görmeye başlıyorsa, işte o zaman problem başlamış demektir. O kibir, o insanın içine sızmaya başlamıştır. Onun ispatı budur. Özgüven ve kibirlilik durumu, aynı davranış şeklinde de görünebilir. Her iki halde de kişi, bir işi başaracağına inanır, ama arada duygusal açıdan çok büyük farklılıklar vardır mesela. Özgüven kibir değildir. Kibir özgüvenin yaramaz bir kardeşidir. Kibir veya kibirli bir insanın özgüveni olduğundan bahsedemeyiz. Ancak kibir ve özgüven duyguları farklı hislerle benzer davranışlara sebebiyet, verebilir. Bazen insan, kendi davranışına sebep olan bu iki duygunun kibir mi, özgüven mi olduğunu ayırt edemeyebilir. O yüzden bu iki duyguyu çok iyi anlamak durumundayız. Kardeşlerim, özgüven sahibi bir insan, başarısını çabasına, emeğine atfeder. Çok çalıştım, çok çabaladım, başarılı oldum. Bundan dolayı büyük bir emeğim var der. Ama kibirli bir insan başarısını bunlara değil kendi aklına, kişisel özelliklerine atfeder. Mesela özgüven sahibi bir insan Allah'ın izniyle efendim çalıştım, başardım hamdolsun derken kibirli biri e ee, akıllı olduğum için böyle oldu aklımı kullandım ve başardım der. Kendine mal eder. Yine özgüven sahibi bir insan, başarısız olduğu zamanda çabasının ve emeğinin eksik olduğunu söyler, atfeder. Kibirli insan, başarısızlığının sebebini kendinde aramaz, dışarıya bakar. Şundan dolayı böyle oldu. Bu böyle yaptı. Mutlaka dış bir etken vardır. Kendi hatası yoktur. Hatasını zaten kabul eden insanlar değildir kibirli insanlar. Bu, ayırım noktasını iyi bir şekilde etüt etmek gerekiyor. Özgüven sahibi, başarısızlığından ders çıkarırken, hatasını düzeltme payı varken, kibirli insan yanlışının sebebini görmediği için hatasını düzeltemez. Fark budur arkadaşlar. Kibir ve özgüven arasında çok ince bir çizgi vardır. Maalesef, bu çizgi bugün, üst üste binmiş, hatta modern dünya bize özgüven kılıfına sokulmuş bir kibre yönlendiriyor. Özgüven kavramı en basit ifadeyle bir insanın kendi yeterliliğine olan inancıdır. Zaten bunu dinimizde bize buyurmuyor mu? Şüphesiz siz hayırlı bir yoldaysanız, yardımcınız Allahu Teala'dır diye kendine güveneceksin diye, değil mi? Dik duracaksın. Özellikle dini konularda, iffetinle alakalı durumlarda, mazlumun çaresizliği karşısında mazluma tepkinle dik duracaksın, özgüvenin olacak, pusmayacaksın, pısırık olmayacaksın tamam ama bu nasıl olacak? Kendi kendine yeter olabileceğine inancıdır bir Müslümanın özgüven sahibi olmak. Benim Rabbim var demek güzel ama bu biraz İleri giderse, kibir kendisini gerçek durumdan çok çok üstün görmeye, büyüklenmeye insanı götürür. Bu da Allahu Teala'nın en sevmedikleri arasında yer bulmakta. Kibir dendiği zaman aklınıza ne geliyor? İnsan olarak değil. Kibir eşittir desem aklınıza ilk gelen nedir? İblis değil mi? Evet. Peki ne oldu da? Bu varlık bizlerin aklında böyle bir yer edindi. Allahu Teala sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu buyurdu o da ben ondan hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın onuysa çamurdan yarattın dedi. Burada kibiri çok açık ve net bir şekilde okuyabiliyoruz. Sadece bu sözden ben ondan daha üstünüm, daha hayırlıyım. Allahu Teala böyle böbürlenenleri, tevazu içinde yürümeyenleri, havalı havalı yürüyenleri, şükretmeyen kullarını ve her şeyi kendinin başardığını zanneden kullarını uyarır. Ve bu nitelikler hem kişiler arası, hem toplumsal hem de en önemlisi Allahu Teala ile ilişkimizi mahveder. Gurur ve kibir, bir insanın kendini beğenmesi, diğer insanlardan üstün tutması kendini ve yine kendinden başkasını hor ve hakir görmesidir. Bu çirkin huy, dünyada insana huzursuzluk getirecektir, mutsuzluk getirecektir ve en önemlisi ahirette azap sebebidir. Şunu iyi bileceğiz. Her kim olursa olsun, hangi yanlışlar, hatalar zinciri içerisinde yer alırsa alsın, son nefeste imanla ölüp ölmeyeceğinin garantisi olmadığı gibi, bu bizler için de geçerlidir. Bugün kınadığımız, şunun şu yanlışına bak, şu günahına bak dediğimiz o hataların daha büyüklerini, İşlemeyeceğimiz ne malum dostlar? Allah korusun. Öyle bir dinin mensuplarıyız ki, din kardeşlerini küçük görenler, ahirette büyük bir hüsrana uğrarlar buyuruluyor. Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte ne buyurdu Peygamberimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem, insana günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurdu. Var mı daha ötesi söyleyin. Bir insana günah olarak, şu içkiyi içti, zina yaptı vesairesi diye, onlar zaten biliniyor. Günah olarak Müslüman kardeşini küçük görmen yeter. Bir insan nasıl küçük görür peki? Boy olarak mı? Santim mezuru alarak boyları mı ölçüyoruz? Hayır değil. Giydiği kıyafet, oturduğu mahalle, parasız, olması veya soyu ile alakalı kibirli insanların yaptığı ırkçılık. Sen şöylesin, biz senden daha böyleyiz türünden mevzular. Dalga geçmek, alay etmek. Mesela konum sahibi insanlar olduğunda kibirli insanlar onlara çok güzel davranırlar, hürmet ederler. Çünkü menfaati severler. Bir yerde tanıdığı olan Meşhur birisi, zengin birisi vesaire bunların değme keyfine. Ama kendisinden maddi bir menfaati olmadığında, bakar şöyle bir değerlendirir, yok ya benim işime yaramaz, selam bile verip almayacak hale gelir. Peki biz bu hale nasıl geldik? Acizane anlatmaya çalışayım. Zamanında kişisel gelişim adı altında, sayısız kitap okudum. Bu kişisel gelişim eserlerinin bazıları hariç maalesef ekseriyeti bize hayır getirmedi. Öyle bir özgüven pompaladık ki bu aşırıya kaçtı. Ve buna bağlı olarak anneler, babalar ilk zamanlar dünyada iyi bir kadın, iyi bir erkek olmanın başarılı bir insan olmanın ilk şartını özgüven olarak gördüler öğretmenler öğrencilerine bol bol özgüven aşıladılar anneler babalar benim kızım benim oğlum şöyledir böyledir aslan parçasıdır çok güzel ama bunu hayatın olmazsa olmaz kuralı diye ortaya koydular ve kendine aşırı güven duyan içi boş insanlar yetişti ve öğretmenler de gördü, anne babalar da gördü ki, hak edilmeyen, sadece verilmiş, elde edilmiş içi boş bir üstünlük duygusu, kişiliği de mahvediyor. Çünkü her şeyde olduğu gibi, özgüvenin de fazlası zarardır. Vitamin gibi düşünelim ne olur? Vitaminin neresi zararlı efendim? Sen portakal, limon sık iç. Peki, Günde 50 tane portakal yersen, bu sana fayda mı verir, zarar mı verir? Böbreğin mahvolur. Demek ki vitaminin de fazlası zarar, öz güvenin de miktarını aştığın zaman yine zarar. Hatta portakaldan zehirlendin artık miden kabul etmedi. Seni durduran bir fonksiyon var. ...miden bulanır zaten... ...vücudun sinyal verir yeter... ...ne yapıyorsun ya... ...affedersin çıkarmaya başlarsın... ...ama özgüvende böyle bir mekanizma yoktur... ...nefis... ...yani şeytanın da ortaklığı... ...meydana gelir... ...bu pohpohlama özlemi... ...kabre kadar devam eder... ...ve doymaz insan... ...narsizm diyoruz buna... ...ben mutlu olayım da... ...dünya ne olursa olsun... Ben mutlu ve huzurlu olayım da, ilgi odağı ben olayım da, insanların ne halde olup olmadığının benim için bir önemi yok. Kim ağlıyor, kim fakir, kim aç, kim yetim? Böyle bir hale geldik. Aşırı bir özgüven pompalaması var. Yaşamımızı etkileyen diğer faktörler gibi öğrendik ki özgüven eksikliği kadar fazlası da problemler meydana getiriyor. Bugün özgürlük dediğim zaman, nasıl bunu sakız gibi istediğiniz yere eğip bükebilirseniz, uzatabilirseniz özgüvende de aynısını görüyoruz. Öyle bir sıradan hale geliyor ki hatta olması gereken bir durum. Evet çok güzel bir insan özgüveni yerinde, meşru hale getiriyoruz. Hatta ideal bir kişilik unsuru haline getiriyoruz. Gerçekte bu ney? bir nefsin azgınlığı o nefsin haydutluğu anlayamıyoruz gençlerimizi kendine güvenen özgüven sahibi insanlar yapalım derken hiçbir şeyden mutlu olmayan kimsenin mutluluğunu düşünmeyen ilgi odağı kendisi olmadığı zaman canavara dönüşen evlatlar meydana getirdiğimizi anlayamadık maalesef Anlayamadığımız şeylerden bir tanesi de egomuz oldu. Egonun nefis olduğunu ve gereğinden fazla özgüvenin kibir olduğunu, ortamı ve düzeni bozmanın fitne olduğunu, mevcut hataları gıyapta konuşmanın gıybet olduğunu ya da olmayan şeyleri aleyhde kullanmanın iftira olduğunu İslam'ı iyi bilenler bile unuttu. Kardeşlerim, şu anda anne babalar çoğunda bir pişmanlık vardır. Kendi hayat başarılarının eksik ve yetersiz olduğunu düşünürler ve kızına oğluna şunu der. Bak ben zamanında şunu yapamadım, bunu beceremedim. Sen böyle böyle yap. Benim o zaman kendime güvenim yoktu. Şimdi senin yaşında olsaydım, Toprağa sıkar suyunu çıkarırdım bilmem ne. Bu biraz fazla olduğu zaman sıkıntı oluyor. Anne babalar ben yapamadım sen yap. Ben yaşayamadım sen başarırsın diye diye öyle bir dünya kurdular ki hayalen çocuk otuzlu yaşlarına geldiğinde hiç de annesinin babasının ona anlattığı bir dünyada yaşamadığını anlıyor. Sorunlar var. Herkes annesi babası gibi davranmıyor, canım cicim demiyor. Patronu var, şefi var veya evlendi, kocası var, hanımı var. Ama anlayışsız. Öyle el bebek gül bebek değil dünya. İşte o zaman sıkıntılar meydana geliyor. O yüzden iyi idrak etmek zor durumundayız. Arada ince bir çizgi var. Gönümüz insanı, kibiri, özgüven adı altında benimsiyor ve kendini diğerlerinden özel bir noktada görmeye çalışıyor. Hatta bugün tevazu dediğimiz şey dışlanan enayilik gibi görünüyor. Özür dilerim böyle ama ne kadar tevazu olursa şuna bak bak bak hareketlere bak. Ne kadar yapmacık falan. Yahu hanımefendi veya delikanlı böyle edepli saygılı efendi bir çocuk Ay şuna bak ya falan Ne kadar saf O hale getirdik O bakış açısına göre Tevazu sahibi olan Pısırık Kendine güvensiz bir insandır Yani kendini pazarlayamaz Kendini satamaz Dikkatleri üzerine çekemez Anlatabiliyor muyum O yüzden başarısız Diye algılanır Halbuki tam tersidir Peki kibir ne? İlk önce Profesör Dr. Nevzat Tarhan'ın kısa ama veciz bir sözü var, tam da konumuzla alakalı. Onu seçtim sizler için. Toplumda kibir olarak bilinen gururun aslında hastalık değil, hastalık belirtisi olduğunu ve bir kişilik sorunu olduğunu söylüyor Tarhan. Ve şu cümleyi bizimle paylaşıyor. Kibir... İnsanın büyüklük duygusunu yoğunlukla yaşamasıdır. E, narsistik kişilik dediğimiz kişilik yapısı vardır. Bu kişilerin hayatlarının en büyük teması, büyüklük duygularının yüksek olmasıdır. Yani kendilerini özel, üstün ve seçilmiş görürler. Diğer insanları küçük görürler. Bu kişilerin hak ve duyguları kendilerine yöneliktir ve bu kişiler sıra beklemekten hoşlanmazlar. Trafikte sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye başlayan cümlelerin sahibi bu narsistik kişilerdir. Kendilerini inanılmaz üstün görürler, ayrıcalıklı görürler ve bu ayrıcalığı her yerde isterler. "Ben sıradan bir insan değilim. Sen benim kim olduğumu veya Artık kime güveniyorsa, dayımın, babamın e, kim olduğunu biliyor musun? Çocukluğumuzdan beri bunları duyduk, değil mi? Profesör Nevza Tarhan bu yorum yapmış. Ne güzel. Diline sağlık. Kibir aslında daha çok biz dışarıdan gördüğümüzde kibir sahibi insana değil de karşındakine zarar veriyormuş onun kalbini kırıyormuş gibi görsek de, biliyoruz ki durum böyle değil, kibir en çok kendi sahibine zarar veriyor. Yapılan araştırmalar var. Bu araştırmaların sonucu, aşırı özgüvene olan, bunlara ne diyoruz? Kibirli insanlar diyoruz. Bu insanların, olması gerekene göre daha başarısız, daha uyumsuz, daha saldırgan, ve daha dayanlıksız oldukları görülmüş. Dışarıdan baktığınız zaman kibirli insanların hiçbir probleminin olmadığını, acı yaşamadıklarını, sürekli güldüklerini, çok güçlü olduklarını zannederseniz. Çünkü öyle görünmeye çalışırlar. Halbuki programımızın başında sizlerle paylaştığımız gibi ne demek demişti Eric Hoffer? Kibir Zayıf insanın güçlü olma taklididir. Anla ki sadece öyleymiş gibi görünüyor. Real dinleyenlerim, güzel Anadolu'muzun dört bir yanında bu kelime gurur, kibir yerine e, gurur kelimesi doğru daha fazla kullanılıyor. Kibir yerine gurur kelimesinin daha fazla kullanıldığını biliyoruz. Arapça'da ne demek? Yanılma demek, aldanma anlamına geliyor. Şöyle diyebiliriz, kibirli bir insan kendisi hakkında yanılarak kendisinin büyük olduğuna inanan kişidir. Gerçekten büyük kişiliğe sahip olan kişi zaten kibir göstermez. İnsan yeterince o büyüklüğe sahip olmadığı kendi Kişiliği hakkında büyüklük yanılgısına düştüğü için böyledir. Kardeşlerim, kibirli insanlar başkalarının mutlu olduğunu görmek istemezler. Başkalarının mutluluğunu, başarılı hallerini, haberlerini sevmezler. En diye bir kelime var ya, en güzel, en büyük, en iştahlı veyahut. Bu enle başlayan her şeyi kendileri kapmak isterler. Hangi ortamdaysa bunlar, iş yerindeyse en başarılısı, en önde, en dayanılmazı, en zengini, en tanınanı o olacak. Arkadaşın olsa, komşun da olsa bu değişmez. Bir insanın işinde, gücünde başarılı olmak istemesi kötü bir şey mi? aksine kendisine yapacağı en güzel yatırımdır. Ama sen sadece ben yapabileyim, diğerlerini geçeyim, diğerleri benim başarıma elde etmesin, kıskansınlar benim bu halimi dersen işte büyük bir problem başlamış demektir. Yani azim çok güzeldir. İnsanın azim etmesi ama haset içine karıştığı zaman bitti. Çünkü haset Kibrin en yakın dostu. Bugün misafirimiz kim? Özgüven. Özgüvenin berbat, yaramaz, haystaz dedikleri kardeşi kim? Kibir. Kibrin de en yakın dostu efendim hasettir. Zaten ondan etkileniyor. Peki ne farkları var özgüvenle kibir arasında? Şöyle. Özgüveni olan bir insanın kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben buradayım merhaba bana bakın türünden giyinmez, paylaşımlar yapmaz, ortalama bir hayatı vardır. İlgi çekmekten haz etmez. Oysa kibirli bir insanın tüm hareketleri kendini kanıtlamaya yöneliktir. Medya maymunu denir. Sosyal medyadaki fotoğraflarından, paylaşımlarından dahi anlarsınız. Her yerde görünmek ister. İsmini her yere yazar. Özgüveni olan bir insan, kimsenin gözüne girmek için çaba sarf etmez. Bunun aksine, kibirli bir insanın hareketleri, ''Niye bana bakmıyorsunuz? Ben de buradayım.'' ''Sizden üstün olduğumu artık sizde kabul edin.'' der gibi, konuşur veya yazar. Özgüveni olan bir insan kendini diğer insanlarla mukayese etmez. Ortada bir yarış olmadığının, kimseyi geçmesinin gerekmediğinin farkındadır. Ve diğer insanların mutluluğu, mutsuzluğu onun kendisi hakkındaki düşüncelerini etkilemez. Ama kibirli insan başkalarının mutsuzluğundan beslenir. Bunu kendisinin diğerlerinden daha iyi olduğunu gösteren bir kanıt olarak alır. Kibirli insan için hayat hiç durup dinlenmeden devam etmesi icap eden bir yarış gibidir. Nasıl ki yarışlarda ister koşu olsun ister araba yarışı olsun işte bisiklet yarışı olsun Belli bir kilometresi vardır. Yarış başlar ve bitiş yeri vardır. Hayat onun için odur. Doğduğu ve öldüğü anın içerisinde bir yarış pistindedir. Durmak, dinlenmek ona göre değildir. Hep üste olmak isteği vardır. Yine özgüven insana bilmediği konuyu açıkça söyletir. Bu konuda benim bilgim yok der. Ve öğrenmeye açıktır. Soru sormaktan çekinmez özgüveni olan insan. Ve diğerlerinden başka bir şeyler öğrenmenin onu küçültmeyeceğini bilir, hatasını kabul edebilir. Oysa kibirli insan bilmediğini kabul etmez. Bilmese bile farkında da olsa o konuda bir şey bilmediğini söyleyemez hatasını kabul ettiremezsiniz. Dünya bir araya gelse o haklıdır. Her şey kendisine sorulsun ister. Her konuda tecrübelidir. Anlatacağı şeyler vardır mutlaka. Elektrik sistemi ile alakalı iş yerinde bir problem oldu o ilgilenmelidir. En azından fikir alınmalıdır. Al tornavidayı al, penseyi tamir et, etmez ama akıl verir. Başka bir mevzu olur boya ile alakalı yine onda akıl alabilirsiniz. Her konuda bilgisi vardır. Tarımdan anlar, fetva verir, elektronik parçalarla ilgili mutlaka bilgisi vardır. Acaba bugün havada ne kadar nem var derseniz sallar bir şeyler. Onun için hayır yoktur. Kendisine soru sorulsun, itimat edilsin yeter. Hatta tartışmaya bile girer. Ama öğrenmeye kanalları kapalıdır. Yine aynı zamanda özgüvenli insan dinlemeyi bilir. Sürekli konuşmak zorunda değildir. Bazen sözü bölündüğü zaman çıkışmaz ve sinirlenmez. Ama kibirli insan böyle değildir. Sürekli konuşan taraftan olmak ister. O cevaplasın, sözü kesilmesin ama o herkesin sözünü kesebilsin ister. Sürekli nasihat vermeye devam eder. Ama bir türlü dinlemez. En önemli farkı özgüvenle o kardeşi kibir arasında eleştiridir. Biliyorsunuz hatasız kul yok. İsmet sıfatı peygamberlerde. Özgüvenli insan eleştirilmekten korkmaz. Rahatsız olmaz. Kendisine yapılan eleştiriyi dinler. Gerekirse üzerinde düşünür. Haklılık payı varsa kendisinde bir şeyleri değiştirmeye imkan bulabilir. Ama kibirli insan eleştiriyi kaldıramaz. Ne olur? Böyle bir durumda sinirlenir veya bahaneler üretmeye çalışır. Ya şuradan sinyal vermeden geçtim, adam da sana çarptı. Hayır, ne diyorsun sen? Bilmiyor muydu buradan buraya döneceğimi? Şöyleydi böyleydi. İki dünyayı bir araya getirseniz o dönmez. Hatasızdır çünkü. Yine. Özgüvenli insanlar başkalarının hatalarını ortaya çıkartmaya çaba göstermezler. Açıklarını bir kurdun koyunun yakalaması için böyle pusuya yatması gibi düşünün. Kibirli insanlar öyle bekler. Onun bir ayıbını bulayım, hatasını bulayım. Oh be buldum en sonunda diye. Rahatlarlar. Özgüven sahibi insanlar. Böyle küçük tefek şeylerle uğraşmazlar. Başkalarının hatalarıyla dalga geçip onları rezil etmek üzerine kurulu bir hayatları yoktur. Oysa kibirli bir insan ondan daha iyi olduğunu ispat etmek adına işte gördünüz mü böyle yapmış, şu yanlışları işlemiş der. Ben size demiştim dercesine. Kardeşlerim ki bir öyle bir şey ki tarihte iblis dedik, Nemrut'ta vardı değil mi? İbrahim aleyhisselamın o davasına ne yaptı? Düşmanlık besledi. Ben dedi İbrahim'in söylediği semaların Rabbin'e harp ilan ediyorum dedi zavallı. Şaşkın, böbürlendi. Kibirlendi, büyüklük tasladı, etrafındakilere kudret ve azametini değil, zavallılığını, aptallığını ortaya koymuş oldu. Sonra dedi ki Firavun, Hamana dediği gibi, Bana bir tuğla pişirin, Musa aleyhisselam zamanında oldu ya, tuğlaları pişirin pişirin yüksek bir kule yapın böyle, çok yüksek o zamanın en yüksek kulelerinden bir tanesini yaptılar. Oradan aptal adam aldı, oku fırlattı gökyüzüne. Gökyüzünden de Allahu Teala'nın bir takdiri. Kanlı bir şey geldi ya, ok geri düştü ya, of dedi Musa'nın Rabbini öldürdüm. Haşa. Kendisi rezil oldu. Ebu Cehil mesela. Ebu Cehil, ve onun yanındakiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini vicdanen kabul ediyorlardı. Aramızda en dürüst sensin diyorlardı. Ama nefisleri inkara yönlendiriyordu onları. Çünkü iman ederek, o zamanlar genelde fakir ve kölelerden oluşan müminlerin safında yer almayı, gururlarına yediremiyorlardı bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı diyecek kadar gurur ve kibrin gayyalarına düştüler bak kalben doğru diyorlardı bu son dindir ama o zaman Müslümanlar tabi zengin olmadığı için acı çekiyorlar ilk zamanlarda neler yaşandı neler gururlarına yediremediler. O müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi mutluluk davetini, cennet davetini getirdiği o güzel haberleri Allah razı olsun, teşekkür ederiz deyip karşılayacakları yerde gurur ve yine o kibirleri yüzünden çok çetin bir inatla yüz kızartıcı olaylarla, iğrenç tepkilerle karşıladılar. Kardeşlerim, Tirmizi'de geçen bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Bir kimse, kibirlene kibirlene, sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece, zalimlere verilen ceza, ona da verilir. Ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, Hazreti Hasan radiyallahu anh, Kabe'yi tavaf ediyor, makamı İbrahim'de iki rekat namaz kılıyor, içli içli bir şeyler söylüyor. Ne diyor? Bir dinleyelim. Ya Rabbi, senin küçük ve zayıf kulun kapına geldi. Allah'ım, aciz hizmetçin kapına geldi. Ya Rabbi, dilencin kapına geldi. Senin yoksulun kapına geldi. Bu içten, ilticanın ardından, oradan ayrılan Hazreti Hasan radiyallahu anh, yolda bir ekmek parçasıyla karnını doyurmaya çalışan yoksul insanları gördü. Selam verdi onlara. Onlar da Hazreti Hasan'ı mütevazi yemeklerine davet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, onlarla beraber oturdu, bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim, sizinle birlikte yerdim buyurdu. Ardından da, haydi kalkın, bizim eve gidelim, dedi. O yoksulların karnını, bir güzel duyurduktan sonra onlara elbiseler giydirdi, ceplerine bir miktar para koydu, uğurladı. Bu tevazu haliydi. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, kibrin ilacı tevazudur. Programımızın başında özgüven güzeldir, her da olması gerekir derken, bunun miktarını iyi belirlemek gerekiyor demiştik. Şimdi de ilaçla karşılaştık. O iki arkadaştan hasta olanı özgüven ve kibir, kardeş dedik, hasta olan kibirdi, onun ilacı tevazu. Kardeşlerim, gerçek bir tevazu hali, Kulun Rabbine ve O'nun yarattıklarına karşı böyle bir duygu derinliği içinde yaşatan yüksek bir kulluk edebidir. Tabi bunu yaşayabilenler, şahsiyetlerine bunu nakşedebilenler bunu anlar. Oturuşunda, kalkışında, giyim konuşma, kuşamlarında, bazen sustuklarında susması gereken yerler var. Duruşlarında, her halinde bu edep onlarda vardır. El Furkan suresi 63, El İsra suresi 37, Lokman suresi 18. ayette şöyle buyruluyor: Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği has kullar onlardır ki, Yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir, ne de dağlara ululuk yarışına girebilirsin. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, Kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, ''Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez.'' buyurunca sahabelerden bir tanesi, ''Efendim, insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder.'' deyince şu cevabı verdi. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Yani senin temiz bir ayakkabı giymen, evinin temiz olması mesele değil, yani sorun değil. Sen bunu kendine mal edip de, bu evle, bu kıyafetle, cebindeki paranla veya tipinle, ırkınla, diğer insanlara hava atma aracı olarak kullandığında sorun var. Ben neymişim ya? Yanlış. Bugün en önemli problemlerimizden bir tanesi birbirimizi anlayamıyor olmamız. Onun önündeki en büyük engel de ırkçılıktır. Ben buralıyım. Şuralardan kız alırım, kız veririm. Ben İlk önce insanın memleketine bakarım Feran. Hayır. Bugün hangi memlekette katliam yok? Hatta sülalelere bakarsak, hiç mi acaba beynamaz yok? Hiç mi yalancı yok? Bu nasıl bir sülale böyle? Bir sülalenin içinde dahi, iyi kötü varken, bir köyde, bir ilçede, bir ilde, bir ülkede nasıl topyekün insanlar iyi veya kötü olabilir Halbuki dünyaya gelirken bizim haberimiz yoktu Bırakın nerede dünyaya geleceğimizi annemizi babamızı da biz seçmedik Nasip oldu Benim bir hiçbir katkım olmayan bir konuda ben nasıl ırkçılık yapabilirim Memleketimi severim, sevmem lazım. Akrabalarım var, soyum, bağım var değil mi? Peki, bayrağımı sevmeli miyim? Elbette. Ama sen aşırıya kaçtığın zaman işler değişiyor. İşte kibir bunu da meydana getiriyor. Ben bunlardanım. Ben şuralıyım derken, oralı olmayanları, eleştirmiş oluyoruz. Kardeşlerim, kibir, büyüklenmek demektir. Allah korusun, bu tabir beni çok korkutmuştu. İnşallah sizi de korkutur. Ne diyor biliyor musun? Kibir, Allah'a boyun eğmemektir. Ne demek bu? Çünkü büyüklük Allah'a mahsustur. Diyor ki, evladım, sen kibirlenirsen Allah'a ait bir özelliğin kendinde olduğunu iddia etmiş olursun. İşte bu haddini bilmemektir. Haddini bilmeyen Karun'un korkunç sonunu, serveti ve sarayıyla birlikte ne hale geldiğini anlamalı. Allah karşısındaki aczini onun yanındaki boynunun kıldan ince olduğunu unutmamalı. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceği belirtilmiş. Bu nasıl bir hastalık? Ama güzel elbise giydin, ayakkabı giydin vesaire. Bu eşittir kibir değildir. Bakımsız olmak efendim takva değildir. Her şeyin güzelini seviyor Rabbimiz. Ben hava atmak için bunu yaparsam zararlı. Kardeşlerim, imanda da aynı şeyler oluyor. Mesela ilim yönünden ben senden üstünüm, bu üstünlüğü kendime mal edip de ben öğrendim, bunu ben meydana getirdim. Şu insanlar nezdinde ben ne kadar bilgiliyim demek bile bütün ilimleri boşu boşuna okuduğunuzu anlatır. Çok dikkat etmemiz lazım bugün. Çok dikkat etmemiz lazım. İnsanın nefsine hoş gelen şeyler ortaya çıkardılar. Şu kadar zikri oku, günde bunu şu kadar tekrarla, şunları göreceksin, bunları göreceksin diye. İnsanlar öyle bir hale geldi ki, ruh sağlıkları bozulmaya başladı. Garip garip şeyler görmeye başladılar. O telkinler, sözde zikir diye verilen, Zikirde bir tehlike yok ama zikir adı altında verilen şeyleri tekrarlıya tekrarlıya kimin bunları yazdığı belli değil. Herhangi bir üstat başlarında yok. İnternetten birbirlerine para karşılığı sözde gizli ilimleri sattıklarını söylüyorlar. Bakıyoruz ki Allahu Teala öyle ceza veren bir Rab değildir. Kalpten sevmeniz yeterlidir, namaza ne gerek vardır falan. Eyvah! İnsanın nefsine tabii hoş geliyor bu. Öyle yakmaktan, öyle senin özel hayatına ilgilenmekten uzak duran, namazın, orucun olmadığı, öyle arada duanı edip de, istediğin yanlışı yaptığın ama arada da Allah Allah dediğin bir din. Benim işime karışmasın, faize karışmasın, fuhşa karışmasın, tavutlara karışmasın, şeriat vesaireden bahsetmesin, öyle ölüm kabir bilmem ne olmasın. Etrafı soyulmuş, mahvı perişan edilmiş bir İslam olmasını istiyorlar. Bu da insanın çok hoşuna gidiyor ama öyle kolay değil kardeşim aman dikkat edin. Bunu niye anlattım? Çünkü kibir bu insanlarda da çok fazla. Öyle ki kendilerinden başka Müslüman olmadığını düşünüyorlar yeryüzünde. Hepimiz kandırılmışız biliyor musunuz? Anlayamamışız. 14 asırdır yüz binlerce alim anlayamamış bir şeyleri ama bunların kalbi temizmiş. Temiz varlıklar. Allah hidayet buyursun. Efendim, Allahu Teala zül celal hazretleri kibirden bizleri muhafaza buyursun. İnşallah hatalarımızı görmeyi, bu hatalarımıza tevbe etmeyi ve tevbe ettikten sonra Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz an manen ruhumuzu alsın. Kul hakkından bizleri dünyada helalleşerek, o insanların helal olsun, nidalarıyla. Eğer öldülerse, varisleri, vasileri kimse, eğer kimsesi yoksa, öyle yardımlar yapalım ki, hiçbir kul hakkıyla, Rabbimizin huzuruna çıkmayalım. O kullarda değilsin. İnsanlara haksızlık etmek de kalp kırmaktır. İnsanların, Maaşına, insanların kılık kıyafetine oturduğu muhite tepeden bakmaktaki kibirdir. Ve kibir kıldığınız namazların, tuttuğunuz oruçların, o vermeye çalıştığınız sadakaların yok edicisidir. Ben şöyle şöyle yapmıştım dünyada. Bir şeyler getirmiştim yanımda. Onları göremiyorum. Diyecekmiş, onca insan. Ama sen onun kalbini kırdın, bunu kendine mal ettin, namaz kıldın desinler diye, oruç tuttun, sağlığım iyi olsun diye, sadaka verdin ne kadar cesur desinler diye savaşa gittin. Ne kadar mert adammış desinler diye. Allah Celle Celaluhu kulum buyurduklarından eylesin cümlemizi. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kardeşlerim, boğazda yaşadığımız bir rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın. Bununla iktifa edelim bugün içinde. Sürçül ihsan ettik affola. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.